الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له بشر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وشرّ أن محمدًا عبده ورسوله لا يهل الذين عمروا تقول الله تطقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والأحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما emabgam. Fasıgat al ve xir al Muhammed sallallahu aleyhi ve ve umur Değerli kardeşlerim, bu sene inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz sene, biliyorsunuz. Siyer dersine başlamıştık. Ali vesselamın hayatına hatta doğumundan önceki dönemden başladı. Mekke dönemindeki eee Nebi Ali sıratu vesselamın ve ashabını karşılaştığı olaylar, gördükleri, işkenceler, sıkıntılar ve vesaire. Bunlardan bahsediyorum. Onlarla ilgili aynı konulara devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Kureyş'in yeni müzakereler, görüşmeler yapması, mucizeler talep etmeleri ve felsefi ve tartışmacı üsluplara başvurmaları. Evet başlığımız bu bu şekilde. Kardeşler. Hureyş, Kur'an-ı Kerim'in indiği sıralarda, yani biliyorsunuz, feydar feyd, peyde, yani parça parça iniyordu vahiy. Ve ilk defa inerken, olaylara, müşriklerin talepleri neticesinde, müminleri teselli eder, şekilde, duruma göre iniyor idi. Onun için birçok ayetin nuzun e, sebebi vardı. Yani iniş sebebi vardı. Kureyş'in o dönemki e, kafirleri, müşrikler felsefi e, düşüncelere ve tartışmacı bir üsluba başvuruyorlar. Bu değerli Vahyi, vahyin inişini e, engellemek, onu kırmak için ve mübüvvet yani peygamberlik e, iddiasının ispatı içinde mucizeler istiyorlar. Geçmişteki e, ümmetlerin, geçmiş kavimlerin istediği gibi. Bilinmeyen şeyleri, yani gayet olan... Allah Azze ve Celle'nin kendi katında sakladığı şeyleri bilmek istiyorlar. Yani şundan haber ver, bundan haber ver, şu nasıl olacak, bu nasıl olacak diye bir takım böyle e, zor durumda bırakıcı, Aleyhisselatü zor durumda bırakıcı veyahut da Allah Azze ve Celle'nin kendi ilminde sakladığı bazı şeyleri talep ediyorlar, istiyorlar. Bu neden? Bu neden? küfürlerindeki inatlarından kaynaklanıyor. İman edecek kimse için, kalbi hidayete, hidayete açılmış olan, hakkı açılmış olan kimse için mucize gerekmez. Kur'an zaten bir mucizedir. Allah Azze ve Celle'nin bir ayeti, bir kelamı bile bir insanın hidayeti için yeterli. Bir harfe, bir kelimeye hidayete gelenler vardır. Allah Azze ve Celle'nin hidayet ettiği kimseler, Kalbini İslam'a açtığı kimselerdir bunlar. Ama o dönemde bu vahyin inişi esnasında değişik değişik usluklar kullanıyorlar. Onlardan biri de işte bu felsefi ve tartışmacı uslup. bu bir arada Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla birlikte Mekke'de e, Onlarla birlikte yaşıyor. Onlarla yaşarken onlardan gördükleri eza, cefa, onlardan gördükleri e, ahlaksızlar, ahlaksız hareketler, e, şahsiyetsizlikler, karaktersizlikler, aleyhissalâtu vesselâm'a ayetlerle bildiriliyor. Kalem suresindeki ayetlerle. O kadar net anlatıyor ki ayetler. O esnada yani Aleyhisselatü ve ashabının sıkıntı çektiği dönemde işte bu sure e, ve ilk ayetleri tam bir onlar için teselli oluyor. O sureye şöyle bir bakacak olursak Allah Azze ve Celle Nun vel galemi ve ma yesturun Nun harf-i mukatta Yani bazı surelerin başında kesik kesik okunan harflerden birisi. Ve ilmini sadece Allah Azze ve Celle biliyor. İlim ehlinin, müfessirlerin e, bazı görüşlerine göre böyle. Bazıları da açıklamışlardır ama e, en güzeli bunun ilmini Allah Azze ve Celle hevaletmek. Kaleme ve yazdığı şeylere yemin olsun. En te bina'meti rabbike binecinun. Sen Rabbinin nimeti sayesinde, sana verdiğin nimet sayesinde sen mecnun değilsin, deli değilsin. allah Teala böyle diyor. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Neden? Çünkü müşrikler o bir mecnun, yani deli. Onda bir delilik var, cünunluk var diyorlar idi. Teselliye var. Sen deli değilsin. Ve inne leke le eceren gayra memnun. Arkasından Ecir geliyor. Yemin olsun, muhakkak ki, muhakkak ki senin için tükenmeyen, bitmeyen bir ecir vardır diyor. Ve inneke le alâ hulukin Ve muhakkak ki sen elbette çok büyük bir ahlak üzeresin. Aleyhissalâtu vesselâm'ın ahlakından bahsediyor. Bu ayet başlı başına bir ders konusu zaten. Bunu, bu konuyu ve bu ayeti geçtiğimiz derste, geçtiğimiz senelerde, amellerin faziletleri konusunda falan işlemişti. Fesatüb isiru fe yübisirun Sen de göreceksin onlar da görecekler. Bi eyyikumül meftun Yani sizden hanginiz deli, kimler deliymiş, sen de göreceksin onlar da görecekler. Diyor. Ayet müşriklere bir meydan e, okuma tarzında adeta. İnne rabbeke Huve alemi bimen dall'an sebe'lihi ve huve alemi muhtedin. Rabbin yolundan sapan, sapkın kimseleri, sapıtmış kimseleri, yani kafir müşrikler, onları daha iyi bilir. Hidayete gelmiş, hidayet olan kimseleri de daha iyi bilir. Fela tutu'in, fela tutu'in mükezzibin. Sen yalanlayanlara itaat etme. Yani onlara kulak asma. Onlar o müşrikleri isterler ki sen yumuşak davranasın onlar da sana yumuşak davransınlar yani sen onlara meyledesin din hususunda onlar da sana meyletsinler sen onlara yumuşak davranasın onlar da sana yumuşak davranasınlar böyle geçinsinler isterler çünkü ipin ucu kaçmıştır artık onlar başarı deneyeceklerini anlamışlardır yaklaşma metodu deniyorlar. Ona tutan kul halla fı çok yemin eden alçak aşağılık kimseye sakın kulasın. Sakın itaat etme. Sakın ona itaat etme. Hem maz meş'en binenin durmadan böyle arkadan çekiştirir durur. ve kovuculuk yapar. Yani insanlar arasında laf alıp götürür. Bakın yani müşriklerin, o dönemki müşriklerin aşağılıklarından, karakter özelliklerinden, kötü karakter özelliklerinden bahsediliyor. <gülüyor> Hayırı çok engeller. Mal hususunda olsun, başka konular hususunda olsun, yani yardımda, infakta, her hususta hayır varsa ona engel olur. Ve çok günahkardır çokça günah işleyen kimseler. Utillim ba'de ki <gülüyor> zenim. Ve bundan sonra da kaba <gülüyor> kabahaşin. Ve soysuz kimseler. Yani soysuzluk bir insan için e, şeref, affedersiniz, şerefi olmamak demektir. Soyu, sopu olmamak demektir. Yani e, kötü bir özellik. Adi işlerin en adisi. İşte böyle vasıplanıyor. Anlatıldığına göre bu e, özellikle bu dokuz özellik adam bir tanesinde var o dönem. Akber bin Şerif Dagati denen bir adam ama bu ve benzeri özellikler o, dönem, o dönemki e, İslam'a karşı çıkan müşriklerde var. İşte bizler Müslüman olarak. Bu ayetleri okuyanlar olarak bu kötü özelliklerden son derece uzak durmamız gerekiyor. Zaten bunları yapan, bunları e, bunlara iştikal eden bir kimse Allah korusun ahlaksız ondan sonra dinini kaybetmek üzere olan bir kimsedir Müslümansa. Bunların hepsi büyük günahlardan son derece sakınılması gereken şey. Kafir yaptığı zaman aynı şekilde ahlaksızlık oluyor, Müslüman yaptığı zaman da ahlaksızlık. Söz konusu. Adi bir karakter, adi bir ahlaki özellik yani bunlar. Ama başta kafirlerin, müşriklerin özelliği. Yani bizim de bunlardan sakınmamız gerekiyor. Ben kana zâmin ve benin o kimse mal ve e, oğullar sahibidir. Bizâ tutun aleyhi ayâtuna kan esâtirul evvelin ayetlerimiz ona okunduğu zaman bunlar evvelkilerin masallarıdır. Diyor. Evet. Müşrikler Nebi Ali'sin'in sünnene ve Aleyhisselatü Vesselam'ın gittiği yolu terk etmesini, dolayısıyla da bir sene kendi ilahlarına ibadet etmesini, takılmasını, onların da bir sene Aleyhisselatü Vesselam'ın ilahına Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmeler edeceklerine dair bir teklif sunuyorlar. Allah-u Teala da işte az önce okuduğum ayetlerden Falan, تُتَعِذْ مُكَدِّبِينَ Yalanlayanlara sakın itaat etme. Yani sakın onların dediğine aldırış etme. وَدُّوا لَوْتُوْدُهِنِ فَيُرْحِنُ Onlar isterler ki sen yumuşak davranasın, neticede onlar da yumuşak davransınlar. Evet. Allah Azze ve Celle bundan nehyediyor. Şimdi ayetlerde bu Nun Suresinde yani Kalem Suresinde iki ismi vardır. Biri Kalem, biri de Nun. Anlatılan bu özellikler, bu sıfatlar Allah-u Teala'nın kızdığı, gazabettiği sıfatlardan birisi. Buna muvaffuk olan bir hadis var. Mühendif onu almış. Buhari'nin, Haris bin Vehden e, rivayetiyle diyor ki, Radiyallahu anh, bu sahabi, Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim dikkat edin size cennet ehlini haber vereyim mi? Size cennet ehlini haber vereyim mi? Her zayıf ve mütevazi kimse. Sübhanallah. Zayıf ve mütevazi kimse. Yani bedenen zayıf kastedilmiyor edilmiyor burada. Ee, özellikle yapı itibariyle yani karakter özelliği itibariyle mütevazi ve zayıf kimse. bir yani e, büyüklenen kimsenin zıttı. Zayıf kimse. Eğer diyor, Subhanallah, لو اَقْسَمَ على لو اَقْسَمَ على الله لَا <gülüyor> اَبَرَّهُ Allah'a yemin etse, Allah o zayıf ve mütevazı kimsenin yeminine icabet eder. Allah için yemin etse diyor. Allah'ın öyle kulları var. Bunu Allah'tan başka kimse bilmez insanlar bizden sadece zannedebilir. Allah'ın öyle kulları var. Bu kıyamet kadar devam edecek. Sonra diyor ki Size diyor dikkat edin Cehennem eh ahalisini, cehennem ehlini haber vereyim mi? O da Haşin Yani gaddar Müstekbir Kibirlenen kimse, büyüklenen kimse ve dik başlı olan kimse. Ayete muvaffuk olarak bu ifade geliyor. Evet. Yine bir başka e, hadiste Beyhakim'in rivayet ettiği Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Muhakkak Allah azze ve celle böyle çok dik başlı katı kimselere sözü böyle galiz, ağır sözlü kimselere çarşılarda bağırıp çağıranlara Geceleyin yani leş gibi olan yani leş gibi yatan, gündüzleyin afedersin eşek gibi hamal olan, dünya işini bilme bile iyi bilen ahiret işinden de ahiretle ilgili meselelere de cahil olan kimselere razı eder. Şimdi bu, bakıyoruz yani bugün dünya işini insanlar çok iyi biliyor, dünyaya taalluk eden meseleleri çok iyi biliyor ahiret hususunda ise zayıf ve cahiller, Allah'ın kızdığı kimse. Onun için ilim öğrenmek, dini ilmi öğrenmek Allah Hazretlerinin rahmetini, merhametini gerektiriyor kardeşim. Denizlerdeki balıklar bile bir hadiste geliyorları denizlerdeki balıklar bile ilim tahsil eden kimselere istikrar ediyor, biliyor musunuz? Melekler kanatlarını germek için uğraşıyorlar. O ilim sahibi kimseyle musafaha yapmak, toka yapmak istiyorlar. Süleyman Allah'a. Onun için Allah'ın dinini öğrenmek lazım. Müşrikler, Kureyş müşrikleri o günlerde şöyle üsluplara, metodlara başlıyorlar. Birincisi, İslam'ı ve cahiliyeyi kardeşlerin e, orta bir yolda birleştirme kazanlığına girişiyorlar. E, Ebn-i İsa'nın e, senediyle e, bir rivayet var. Diyor ki, Resulullah aleyhissalâtu vesselâm'a Resulü Aleyhisselatü Vesselam, tavaf ederken, Esved bin Muttalib, Velid bin Mughira, Ümeyye bin Khalef, As bin Vail, Bunlar, Ey Muhammed, Gel, biz senin taktığın şeyi tapalım. Sen de bizim taktığımız şeyi tap. Bu işte biz ortaklık yapalım. Seninle bir e, birliktelik yapalım. Eğer, e, Bizim taktığımız şeyden bir hayır görürsek, ondan bir, e, muhakkak bir hayimizi, nasibimizi alırız. Eğer sen de bizim taktığımız şeyden bir hayır görürsen, sen de nasibini alırsın diyor. Allah Azze ve Celle şu ayet: "Oy ya ayiuhel kafirun, laa abudunna taabudun." Dedi ki ey kafirler, ben sizin taktığınız şeylere taptayım. allah Allahu Teala bu Yüce şerefli vahiy ile bu sureyle müşriklerin bu taksimatını, bu pazarlığını bitiriyor. Onları susturuyor andıtan. Bunya <gülüyor> evet. O zaman bu ayetler, bu kelimeler o kadar yerine oturuyor ki şu anda dinlediğimiz gibi değil, çok farklı. O zaman tam yerine oturduğu için yani Tabiri caizse apışıp kalıyor müşürler. Bu teklifler müşürlerin bu yaptığı teklifler kıyamete kadar gelecek. Ne zaman gelirse onlara bu işte ayetler söylendiği anda aynı şekilde onlar susturulmuş, o ifadeleri bitirilmiş oluyor. Hakkla batıl bir arada olabilir mi? Mümkün değil. Hakkın üzerine bir şey geçebilir mi hayır. Ulgen hak ve zehal batıl deki ki hak geldi batın zaili oldu yok oldu hakkın geldiği yerde batının işi yok İmam Ahmet'in rivayet ettiği bir hadiste Mekke ehli Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan Safa tepesini Safa tepesini biliyorsunuz Safa ve Merve var Safa tepesini altın yapmasını istiyor ve dağlar o Mekke'nin etrafındaki dağlar görmüşsünüzdür e, gitmeyenler resimlerden falan az çok tahmin edebilirler. Metke'nin etrafında dağlar var. O dağların uzaklaşmasını ve e, yani bir arazi edinip ekin ekmeği, ekim dikim yapmayı istiyorlar. Mekke ehli böyle bir e, talepte bulunuyor. Nebi ve Vesselam'a deniliyor ki Cibril Aleyhisselam tarafından bir başka rivayette geldiği üzere eğer istersen bunlara yani mühlet ver, zaman tanı İstersen onların istedikleri şeyi hemen getir. Yani mucize olarak getire, getirebilirsin. Lakin bunun karşısında onlar inkar ederlerse bu mucize karşısında yani safanın altın olması, safa tepesinin altına çevrilmesi ondan sonra dağların uzaklaştırılıp ekim alanı hale getirilmesinin neticesinde, neticesinde inkar ederlerse önceki kimselerin helak olduğu gibi bunlar da helak Ali Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Yani onlara mühlet veriyor. Onları bekliyorum diyor. Allah Azze ve Celle şahitimdir. ve ma mena'ne en nursule bil ayah en nursule bil ayeti illa en kezzebe bihal evvelimun. Bizi ayetleri yani mucizeleri getirmekten alıkoyan şey evvelki kimselerin yalanlamasıdır. Yani onlar nasıl mucizeleri yalanladılarsa bu işte. Bunlar da yalanmayacaklar bize engel olan ayet getirmekten, yani mucize getirmekten e, engel mucize getirmemize engel olan şey budur diyor. Allah bu ve celle bu ayetken ama buna rağmen müşriklerin ısrarından dolayı evet bir mucize geliyor. Çok mucize geliyor da en önemlilerinden bir tanesi ayın ikiye yarınması. Evet. Şimdi ayette diyor ki bu ayet-i kerimenin devamında bizi yani mucize getirmekten alıkoyan şey evvelkilerin yalanlamasıdır. وَاَتَيْنَا سَمُودَ نَاغَتَ مُبِصِرَةً Biz samud kavmine bir dişi deve verdik. Akaçık. فَسَلَمُوا biha. Onlar zulmettiler. Ne yaptılar? O deveyi öldürdüler. Biz ayetleri ancak korkutmak için, mucizeleri korkutmak için gönderiyoruz diyor. Bu ayet kerimede anlaşılıyor ki Salih Aleyhisselam'ın Aleyhisselam kavmine gelen bu mucize, deven mucizesi onlara fayda vermiyor. Salih Aleyhisselam'dan böyle bir mucize istediler. Kayadan devenin çıkmasını istediler. Salih Aleyhisselam da Allah'ın izniyle o mucizeyi gerçekleştirdi ancak iman etmediler. Ve onların akabinde e, yani peşi sıra ve bebeği öldürmelerinin peşinden de helak geldi. Aynı şeyler Kureyş içinde geçerli. Ama ısrarların neticesinde Allah Azze ve Celle onlara Kamer'in ayın ikiye yarılma mucizesini veriyor. Buhari'de dinayet edildiğine göre Enes i̇bn Malik Mârik Adıyallahu anh'dan Mekke ehli diyor Kendilerine bir ayet yani bir mucize göstermelerini isteyince Ay ikiye yarıldı ve bir yarısı bir tarafta diğer bir yarısı diğer tarafta olmak üzere Hira ortalarına giriliyor. Hira dağ var ya Hira yani e, ayın yarısı bir, bir tarafında diğer bir yarısı, öbür tarafında olmak üzere ikiye bölünüyor. Yani apaçık bir şekilde gösteriliyor abi. Bu mucize apaçık bir şekilde gösteriliyor. Ama ona rağmen iman etmiyorlar. Yine Enes'in rivayet ettiği bir hadiste aynı e, konuyla alakalı Mekke ehli Nebi israat ve e, mucize isteyince ay yarılıyor ve şu ayet geliyor. Yakterebet'sâ ve şakka'l-kamer. Saat yaklaştı yani kıyamet saati yaklaştı ve ay ikiye bölündü. Ve yerem ayeten yuridu ve yekulu sihrun mustamer. Bir ayet bir mucize gösterer, yüz çevirirler ve bu ancak devam ede gelen, önceden devam edip gelen bir sihirdir derlerdi. Sübhanallah. Yani bu müşrikler ve onların yolundan giden insanlar hakikatten, haktan kaçmak için hakkı sihre nispet ediyorlar. Ya bu bir büyüdür, sihirdir diye böyle bir kafalarınca yorum getiriyorlar, açıklama getiriyorlar. Evet. Lakin Allah Azze ve Celle onların bu yorumlarını e, bitiriyor. Hem e, Kur'an'daki ifadeleriyle hem de mucizelerle. Evet. Üçüncü olarak gaybi bilgilerden istemeleri. Bilinmeyen bir takım şeyleri talep ediyorlar, müşrikler. Niçin Aleyhisselatü Vesselam'ı doğru durumda bırakın? Onun etrafındaki insanları aklından şüphe sokmak vs. Evet. Bu hususta bir hadis rivayet ediliyor Tirmizi'de. Hureyş ama müşrikler ya, onlar kitap ehli değil. Yahudilere diyorlar ki bize bir şey verin. Yani sizin yanınızdaki bilgilerden bir şey verin de biz onu Muhammed'e soralım, şu adama soralım. Onun hakikatini öğrenelim. Veya da onu zor durumda bırakalım manasında. Ona soralım diyorlar. Yahudiler de e, ona ruh hakkında soralım diyor. Yani Muhammed'e ruh hakkında soru soru. Allah Azze ve Celle ayet indiriyor. İsra suresindeki ayet. Ve yes'elûneke an ruh kulur Kulun ruhu Rabbi. Sana ruhtan sorarlar. De ki ruh yani can bedenimizdeki can o Rabbimin emirnadir. Ve Size ise ilimden ancak az bir şey verilmiştir diyor. Evet insanın ilmi çok az. İnsana verilen ilim o kadar az ki ama elhamdülillah Allah Azze ve Celle ibadet etmek için ona yönelmek, cenneti elde etmek için ne lazımsa hepsini vermiş. <gülüyor> Filminin azdını ara. Önemli olan onu arayıp bulmak. Neyse bu ayetin neticesinde diyorlar ki bizlere az ilim verilen Tevrat bizim yanımızda olduğu halde Tevrat'ın içerisinde Allah'ın hükümleri olduğu halde ve Tevrat kime verildiyse ona çok büyük bir hayır verilmiştir. Böyle olduğu halde bize az izin verildi. Öyle mi demek istiyorlar? Peşinden şu ayet geliyor. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرِ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرَ قَبْلَ هَمْ تَنْفَدَرْكَ الْكَلِمَاتِ رَبِّي Şayet Rabbimin kelimeleri için denizler mürekkeb olsa ona bir mislini de ilave etsek bir o kadar deniz ve mürekkep getirmiş olsak Rabbinin kelimeleri tükenmeden önce, bitmeden önce o denizler biter diyor Sübhanallah. Orada bitiriyor Allah Azze ve Celle onların bu iddialar. Yani Yahudiler, yani müşrikler bir taraftan Yahudilerden yardım alıyor, Yahudiler de kendilerine verilen, tahrif ettikleri, bozdukları hevalarına göre değiştirdikleri Tevrat'la övünüyorlar. Oysa ki Allah Azze ve Celle, kelimeleri bitmiyor, tükenmiyor. Dördüncüsü, konumuzun başında söylediğimiz tartışma ve felsefe yöntemlerine başlıyor. Çok ilginçtir. Bu eski, eski nesillerde var olan bir hastalık. Yani eskiden beri süre gelendir şey felsefi, düşünceler öne sürmek. Devamlı böyle konuşmak, yorum yapmak, yorumda ve e, tabirde haddi aşmak. Aslında hakikatinde olmayan şeyleri söylemek. İsrailiyat bilgilerinden olan şeyler. Bunun e, sebebi de nebileri rahatsız edip zor durumda bırakmak. Daha önce de söylediğim gibi. Teberani'nin ve Hakim'in rivayet ettiği İbrahimiz'de Enbiya Suresi'ndeki İnneküm vema ta'bidûne İnneküm vema ta'bidûne min dûnillâhi hasabu cehennem Siz ve Allah'ın dişinde taptığınız ceh şeyler cehennemin odundur. Ve entüm laha varidûn Sizler oraya varacaksınız. Ayet inince Müşriklerden Abdullah bin eee Zaberî adında bir adam diyor ki, ben diyor Muhammed'e gideyim, onunla tar e, tartışayım diyor. Bu ayet inince. Onunla bir tartışayım diyor bu mevcudu. Diyor ki, ey Muhammed, sen şu ayetin indiğini söylüyorsun. Sana şu ayet indi. Yani az önce söylediğin siz ve Allah'ın dışında taptığınız şeyler, cehennemin odunudur diyorsun. Peki diyor, Hristiyanlar İsa'ya tapıyorlar. Yahudiler de Uzeyr'e, Tenimoğullar da meleklere tapıyor. O zaman bunlar da cehennemlik. Bunlar da cehenneme girecekler bu ayeti körümeye göre diyor. Aklı sıra felsefi bir yaklaşım getiriyor. Ayet geliyor. Allah Azze ve Celle yüzüne çarpıyor adeta. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَغَتْ لَهُمْ مِنَّ الْهُسْنَ اُولَاكَ اَنْهَا Bizden kendileri için bir güzellik geçmiş kimseler yani kendileri için bir güzellik takdir edilmiş kimseler ulaike anha mubadun. Onlar ateşten uzaklaştırılmışlardır. Kim onlar? İsa aleyhisselam Uzeyr melekler yani onların iddia ettiği kimseler. Allahu Teala bir tarafta diyor ki siz ve taptığınız şeyler evet İsa aleyhisselama tapılıyordu. Uzeyr aleyhisselama Meleklere ve diğer salih kimselere. Tapmıyor mu? Tapiyorlar. Ama Allah Azze ve Celle onlar için ne diyor? Bizden kendileri için bir güzellik geçmiş kimseler. Güzellik takdir edilen, cennet takdir edilen kimseler onlar ateşten uzaktır. Onların ateşle alakası yok. Cehenneme girecek kimseler kimler? Müşriklerin ibadet ettikleri tapındıkları cansız varlıklar hem de ibadete razı olan kimseler. Kendisine ibadet edilmeye, tapınılmaya razı olan kimseler. Yoksa İsa Aleyhisselam'ın ve benzeri kimselerin, Uzeyr'in, meleklerin bununla bir cehennemle bir alakası, oraya girmekle bir işi olamaz. O adamın sözünü de bu ayet bitiriyor. Evet. allah Teala bu fasit yani bozuk kıyası e, mebilerin meleklerin putlara benzetilmesi kıyasını Az önceki söylediğim ayetle bitiriyor Zuhruf suresinde bunu teyit edici bir başka ayet İn huve illa abdun en Hulla abun en anla aley Hoca an metal o ancak bir kuldur. Kimden bahsediyor İsa aleyhisselam. Diyor. Biz ona nimet verdik. O cannah meta'lille ben İsrail. Biz onu beni İsrail için, İsrailoğulları için bir misal yaptık diyor. Eee evet. Yine bir başka ayet kerimede ve innallaha rabbi ve rabbukum İsa aleyhisselam diyor ki Allah benim ve sizin Rabbinizdir. Ona ibadet edin. Hasa sırat-ı mustakim. Bu doğstuğu yoldur. İsa Aleyhisselam bunları söylediği halde nasıl olur da cehennemlik olabilir? İnnallahu ve Rabbi ve Rabbik'in fabudu o benim ve sizin Rabbinizdir. Ona ibadet edin. Evet. İşte bu ve benzeri ifadelerle Allah Azze ve Celle o kimselerin aklına gelen ifadeleri o felsefi e, yorumları ve kıyasları bitiriyor. Beşinci olarak kardeşler müşrikler simsarlığa, casusluğa yani e, casusluk yaptığına, başkalarından bilgi aldığına e, başka insanlardan yabancı insanlardan beslendiğine inanıyorlar. Bununla itham ediyorlar daha doğrusu. Yabancılardan öğreniyor evvelkilerin masallarını sonra insanlara aktarıyor diyorlar. Bu da her zaman her zamandaki müstekbillerin, kibirli kimselerin, hatta aşan kimselerin muhlis yani salih kimselere, davetçilere, alimlere, başta peygamberlere yakıştırdıkları bir itham. Birilerinden öğrendim. Yabancılardan edindi bu bilgiyi. Hakka karşı böyle kör oluyorlar. Eğer o hak davetçileri gerçekten hakkı söylüyorlarsa ki hak davetçisidir, hakkı söylüyordu. Ona ne yapıyorlar? Bir ithamda bulunuyorlar. Ya yani yabancılardan, işte Ermenilerden öğrendi, ondan sonra Yunanlılardan öğrendi, Yahudilerden öğrendi, İngilizlerden öğrendi. Onlardan edindiği bilgiyi bize satıyor. ...gibi bir ithamda bulunuyor. Bununla ilgili... ...bir rivayet var. Yemen ehlinden... ...iki tane köle varmış. Bunlar... ...çocuk yaşlara Onlardan bir tanesine ...yesar deniliyor. Diğerine de... ...cöbür. Evet, Bunlar... ...tevratı okuyan... ...iki kişi. Aleyhisselatü Vesselam da onların yanına gider... Onlarla beraber otururmuş. Kureyş de bunu gördüğü için diyor ki Kureyşliler, Kureyşli kafirler, bu Muhammed onlardan bilgi alıyor. Bu iki kişiden bilgi öğreniyor. Geçmişteki şeyleri edin, yani bilgisini alıyor vesaire. Bunun üzerine ayet geliyor. Ayet-i Kerime Nahl Suresi'nde وَلَقَدْ نَعْلِمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمْهُ beşer Yemin olsun ki biz onu bir beşer öğretti dediklerini biliyoruz. Yani peygambere onu sana onu bir beşer öğretiyor. Bir beşerden, bir insandan sen bu bilgileri alıyorsun dediklerini biz biliyoruz. لِسَانِ الَّذِي يُلْهِدُونَ اِلَيْهِ عَجَمِيُّ Onların onların ee, nispet ettikleri kimse o kuryeşli kafirlerin bir yabancı bir adamdan aldığı dedikleri kimsenin dili Arapça değildir. Acemcedir. Ve hâdâ lisanun arabiyyum Subhanallah Ama bu Kur'an apaçık Arapça bir Kur'an'dır. Bitiriyor orada yani. Allah Azze ve Celle Onların bu iddiasını tırıyor. Bunun karşısında hiçbir şey durmuyor. Sürekli bir şeyler itham ediyorlar ya. Onun karşısında hemen bir ayet geliyor. Allahu Teala onları yerinde durduruyor. Altıncısı, ve sonuncusu inşallah dirilişi ve kaderi inkar etmeniz. Hani? Bugün Müslümanlardan bir grup kaderi inkar ediyor biliyorsunuz değil mi? Kaderi inkar ediyorlar. İmanın altıncı rukunu olan kaderi inkar ediyorlar. Sübhanallah. Ve müşriklerin adeti bu. Dirilişi ve kaderi inkar etmek. Yani asırlardan beri zamanlar, asırlar geçmemiş, günler geçmemiştir ki bu konuda bu haslet üzere, bu özledik üzere devam eden mutlaka birileri bulunmuştur. Bu işi mutlaka yapan, yani bu inanca sahip olan birileri mutlaka var. Bu hususta da, bu hususta da gayret ediyor. Müslümanların içinde de var. mı lillâhi ve innâ ilâhi râciûn. Müslüm'de rivayet edilen sahip bir hadiste Kureyşli müşrikler a.s.m. ile tartışmak için geliyorlar. Kader hususunda. Hemen arkasından ayetini. Yeme yüz sabun etin nare, ve duku mesasaka. İnna külle şeyinخلقناهı O gün onlar ateş içerisinde yüzleri yüzere çekilirler. Duku mesasaka. Alevli ateşi tadın. Ve İnna ve İnna külle şeyinخلقناهı muhakkak ki biz her şeyi bir kadere göre yapalım. İşte ayet-i Hadisle aleyhissalatu vesselamın sözüyle ispat ediliyor kaderini. Zaten Cibril hadisinde "Ben En tu'mine billahi ben tu'mine billyumil ahire ahiret gününe iman etmendir. Ve kader khayrihu ve şerrihi. Kaderin hayrına ve şerrına iman etmendir bu Cibril hadisindeki bu ifadenin zavi tarafından sokulduğunu iddia ediyor birileri. Oysa ki ayet var. Fırat, hadisi koy, koyduk kenara Anladın. ayet var. Allah-u Teala kaderi göre yarattığını söylüyor. Bu ayeti ifade eden bu ayetin e, öncesinde veya bu ayeti tasdik edici hadis var. Bir başka hadis, Cibril hadisinin dışında. Müşrikler geliyorlar kader hususunda tartışmak için. Ve bu ayeti mi yok? sebebi bu. Bunların hepsini nasıl inkar edecek bir insan? Ama kalbine fitne tohumu girmişse, kaderi inkar etme hususunda bir fitne girmişse o inkar edecektir. Ona bir şey yapamaz. Allah adına ve bu fitnelerden, din hususunda fitneye düşmekten bizi korusun. İnsan din hususunda fitneye düşerse en büyük fitneye düşmüştür. Ya Rabbi bizi muhafaza edin. Bir hadislere nakledelim ve bitirelim inşallah. i̇bn Abbas radıyallahu anh'tan diyor ki, As ibn-i Batha Vadisi'nden bir kemik parçasını alıyor ve onu kırıyor. Parçalıyor eliyle. Sonra diyor ki aleyhissalatü vesselam'a Allah bunu mu? Yani bu paramparça çürüdükten sonra diriltecek diyor. Aleyhissalatü böyle sorunca diyor ki o da evet Allah seni öldürecek, sonra diriltecek, sonra da cehenneme sokacak diyor. Ve ayetler geliyor. Hepinizin bildiği Yasin suresindeki ayetler. Evvelem yara insan en khalaqnâhum min nutfe Yani insan görmedi mi? Bilmez mi ki bizi onu bir nutfeden yarar? Nutfe ne? Su. Erkeklik suyu. Nutfe. Teyze huve hasimun mubîn. Yani buna rağmen o birden böyle tartışmacı kimse oluyor. Ayetlere karşı çıkıyor. Tartışmacı bir kimse kesiliyor. Açık açık tartışmacı bir kimse oluveriyor. Ve mesela ve bize miteller benzerler yapıyor. Bu ne sıya Ve yaratılışını unutuyor. Kana ve diyor ki bu insan yani çürümüş kokuşmuş olduğu halde kemikleri kim diriltebilir ki? قَالَ يُحْيِهَا الَّذ۪ي Onları ilk defa yaratan kimse, onları tekrar diriltecek. Kendisine, kendisinin, kendisini tanıttığı gibi tanımayı ve emrettiği şeyleri yana getirmeyi, sakındırdığı şeylerden uzak durmayı, Resulüne hakkıyla tabi olan, hakkıyla ümmet olan kimselerden olmayı nasip etsin. Bize, bizimle beraber tüm mü'min erkek ve kadınlara katında razı olduğu itikad, amel, düşünce, fikri ve salih amellerin hepsine nasip etsin. Dünyanın her tarafında, başta Suriye'deki kardeşlerimiz olmak üzere Irak'ta Afganistan'da, Çeçenistan'da, Afrika'da, Filistin'de her tarafta tüm mü'min kardeşlerimizin sıkıntılarını gidersin. Onlara hak yolu göstersin. Amin. Onların çektiği sıkıntılara karşılık ahireti nasip etsin. Ahirette cenneti nasip etsin. Cennette firdevsi nasip etsin. Amin. Bizleri de onlarla beraber cennette birleştirsin. Ademallahu aleyhi ve sallallahu ala